Peygamberimizi görene kadar geçmeyecekti. 34. Bölüm Selma'nın yolculuğu İran'da başlamıştı. Hak dinin ne olduğunu bulmaya ömrünü adayan bu genç, Medine'li bir Yahudiye köle olarak satılmış ve yolu en sonunda Medine'ye düşmüştü. Peygamberimizin bulunduğu şehre geldiğini duyan Selman, onu görmek için sabırsızlanıyordu. Efendisinin dikkatini çekmeden Resulullah'ı görmeye gitmek istiyordu. Nihayet bir gün bu fırsatı yakaladı. Selman, sahibimiz akşama kadar gelmeyecek. Bugün gidebiliriz. Öyle mi? Birkaç parça yiyecek hazırlamıştım. Onları alayım çıkalım. Tamam, ben seni dışarıda bekliyorum. Yaklaştık. İleride gördüğün kalabalık var ya. Evet. Onlar onun arkadaşları. Bazılarını bir önceki seferde yanlarında görmüştüm. Ee, yaklaşalım biraz daha. Merhaba. Peygamberimiz merhaba diye yanıtladı Selman. Allah'ım yıllardır seni arıyorum. Hak dini bulmaya çalışıyorum. Bu adam gerçekten peygamber mi? Tertemiz bir yüzü var. Bakışları ne kadar derin. Bu yüz... Yalancı yüzü değil, fiziği muntazam, ruhunun güzelliği de tavırlarına yansıyor. Eğer aradığımı bulduysam yaşadığım her şeye değer. Rahip bana son peygamberin özelliklerini sayarken sadaka olarak verilen şeyleri asla kendisine veya ailesine kullanmadığını ancak hediye olarak verilen şeyleri kabul ettiğini söylemişti. Şu sepettekileri ona ikram edeceğim, bakalım neler olacak. Sizin memleketinizi bırakıp buraya geldiğinizi duydum Beraberinizde sizin gibi göçeden arkadaşlarınız varmış Şu gördüğünüz yiyecekleri sadaka olarak vermek istiyordum Kabul ederseniz sevinirim Peygamberimiz teşekkür ettikten sonra Bu yiyeceklerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını emretti Kendisi hiç yemedi Bu bir ama emin olmam lazım Ama ben size de ikram etmiştim Almadınız Peygamberimiz biz peygamberler sadaka malından yemeyiz dedi Şunu da hediye olarak getirmiştim siz de buyurun lütfen Resulullah bu hediyeyi kabul etti Acaba bundan kendi yiyecek mi bakalım Evet ikramımdan kendi de yedi bu da iki Son bir işaret kaldı onu da görürsem hiç şüphem kalmayacak Rahip bir de nübüvvet mühründen bahsetmişti. Sırtında bir yerde adeta peygamber olduğuna dair bir işaret varmış. Bir müddet civarında bulunursam sanırım onu da görürüm. Selman aradığı ilk işareti bulmuştu. Çok heyecanlıydı. Artık fırsat buldukça Resulullah'ın yanına geliyor, onunla sohbet ediyordu. Derken bir gün peygamberimizin sırtındaki nübüvvet mührünü de gördü. İçi içine sığmıyordu. Ağlayarak peygamberimize sarıldı Ben şahitlik ederim ki Sen Allah'ın elçisisin Yıllardır aradığım şeyi buldum Hamd olsun Binlerce şükürler olsun Demek buraya köle olmamda da Buraya getirilmemde de bir hikmet varmış Ashab-ı kiram yıllardır peygamberimizi aradığını söyleyen bu adamı Hayretler içinde izliyordu Selman göz yaşları içinde konuşmaya devam etti. Ya Resulallah ben sizi bulabilmek için ta Fars diyarından geldim. Peygamberimiz Selman'ın hikayesini dinlemek isteyince Selman anlatmaya başladı. Ben Ram Hürmüz'ün Cey köyünde dünyaya geldim. Dedelerimden Behbuzan İran hükümdarlarındandır. Babam bulunduğumuz köyün lideriydi. Gözün alabildiğince topraklarımız vardı. Babam bana çok düşkündü, başıma bir kötülük gelmesin diye üstüme titrerdi Selman'ın hayat hikayesi hem Resulullah'ı hem de ashabını çok etkilemişti O anlattıkça dinleyenler ağlıyordu Bu koca yürekli adama saygıları artmıştı Artık Selman Resulullah'ın en yakın arkadaşlarından biriydi Peygamberimizin Medine'ye geldiğinde yaptığı işlerden biri Medine ve çevresinde yaşayan ve birbirine düşman olan unsurlardan barış içinde yaşayan düzenli bir toplum oluşturmak oldu. Bunun için Medine'li Araplar ve Yahudiler Enes bin Malik'in evinde toplandılar. Herkes geldiğine göre toplantıya başlayabiliriz. Biliyorsunuz Medine'de artık 3 grup olarak yaşıyoruz. Biz Müslümanlar, İslamiyet'i kabul etmemiş Araplar ve siz Yahudiler. Biz farklılıklarımıza rağmen birbirimizle uyum içinde yaşamalıyız. Bu toplantımızın amacı Medine'de bir şehir devleti kurmaktır. Evet, bundan sonra bir arada yaşayacağımız için bazı düzenlemeler getirmemiz gerek. Güvenliğimiz sağlanmalı. Her birimizin dini değerlerine saygı gösterilmeli. Konuşulacak bir sürü mesele var. Evet, Medine'de nüfusun büyük çoğunluğunu biz oluşturuyoruz. Evs ve Hazreç'ten Müslüman olmayan çok az kişi kaldı. Dolayısıyla bizim liderimiz Resulullah'tır. Medine'de kurulacak yeni devletin başkanı da o olmalıdır. Adaletli olmanız şartıyla kabul edebiliriz. Peki, Resulullah'ın sizler için hazırlattığı bir antlaşma metni var. Maddeleri size okuyayım, adaletli olup olmadığına siz karar verin. Oku bakalım, dinliyoruz. Dinliyoruz. Oku bakalım. Dinliyoruz. Evet. Oku. Dinliyoruz. Dinliyoruz. Evet. Dinliyoruz, hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yazı Allah'ın Resulü Muhammed tarafından Kureyşli ve Medineli Müslümanlarla onlara tabi olanlar içindir. İşte bunlar diğer insanlardan ayrı bir ümmet oluştururlar. Kureyş'ten olan muhacirler ve Medineli Müslümanlar kendi aralarında adet olduğu üzere birbirlerinin kan diyetlerini öderler. Müminler... Kendi aralarında bu tip borçları bulunan Hiç kimseyi bu durumda bırakmayacaklar Kurtuluş fidyelerini veya kan diyeti gibi borçlarını iyi ve makul bilinen esaslara göre vereceklerdir Hiçbir mümin Diğer müminin aleyhine olacak bir anlaşma yapmayacaktır Müminler Kendi aralarında haksızlık yapan Ya da bunu tasarlayana Müminler arasında bir karışıklık çıkarmaya çalışan kimseye Bu kişi onlardan birinin evladı bile olsa Mani olacaklardır Hiçbir mümin bir kafir için bir mümini öldüremez ve mümin aleyhine hiçbir kafire yardım edemez. Yahudilerden bu antlaşmayı kabul edenler düşmanla işbirliği yapmadığı müddetçe Müslümanlar onlara yardım edecektir. Üzerinde anlaşmazlığa düşülen herhangi bir konu çözümü için Resulullah'a götürülecektir. Okumaya devam ediyorum. Diğer maddeler şöyle. Medine'ye dışarıdan yapılan saldırılarda Müslümanlarla Yahudiler birlik olacaklardır. Böyle bir savaş esnasında Yahudiler, müminler gibi savaş masraflarını karşılamak mecburiyetindedirler. Yahudilere sığınanlar onlardan sayılacaktır. Yahudilerden hiç kimse Muhammed'in izni olmadan Müslümanlarla birlikte bir askeri sefere çıkamayacaktır. Bir savaş gerçekleştiğinde Yahudilerin masrafları kendi üzerine ve Müslümanların masrafları kendi üzerinedir. Hiç kimse müttefiklerinin aleyhinde bir girişimde bulunamaz. Medine mukaddes bir yerdir. Müslümanlar ve Yahudiler arasında Medine'ye saldıracaklara karşı yardımlaşma yapılacaktır. Yahudiler, Müslümanlar tarafından barışa davet edilirse bunu derhal kabul edeceklerdir. Şayet Yahudiler, Müslümanlara aynı şeyleri teklif edecek olurlarsa, müminlere karşı aynı haklara sahip olacaklardır. Evet, maddeler bunlar. Şimdi gelin üzerinde konuşalım. Bazı Yahudi kabilelerin katılımı geç olmuş olsa bile Yahudiler sözleşmeyi kabul ettiler. Resulullah bu antlaşmayla kendisinin başkan olduğu bir şehir devleti kurmuştu. Yahudilerin maddeleri kabulüyle merkezi otorite tamamen Peygamberimize ait oluyordu. Medine şehir devletini kuran bu yazılı metinle şehirde yaşayan tüm grupların katıldığı siyasi bir yapılanma meydana getirilmişti. Medine'nin kalbi Mescid-i Nebevi'ydi. Yapımı yedi ay kadar süren bu mescidin temelinde taş kullanılmış, duvarları kerpiçle yükseltilmişti. Peygamberimizin kalması için inşa edilen ev ise, yan yana sıralanmış küçük odalardan oluşmaktaydı. Bir insanın elinin tavanına ulaşabileceği bir yükseklikte yapılan bu dairelerin kapıları ise kıldan mamüldü. Bu odacıklar mescide bitişikti. Mescit sadece ibadethane olarak kullanılmıyordu. Müslümanların bir araya geldikleri her türlü kararın alındığı yerdi. Ayrıca fakir, kimsesiz ve barınağı olmayan Müslümanların kalabileceği bir kısım da yapılmıştı. Buraya Suffa denilirdi. Peygamberimiz kalacağı yer tamamlanınca Ebu Eyyüb el-Ensari'nin evinden ayrılarak kendi odalarından birine yerleşti. Vakit namazları Resulullah'ın imamlığında kılınıyordu. Güneşin hararetinin arttığı bir gün Müslümanlar dayanamayıp peygamberimize geldiler. Ya Resulallah sıcağın şiddeti arttı. Namaz kılarken dayanmamız zor oluyor. Müsaade edersen mescidin üstünü kapatmak istiyoruz. Peygamberimiz bu teklifi kabul edince çalışmaya koyuldular. Hurma gövdelerinden direkler dikildi. Onların üzerlerine kalaslar atıldıktan sonra... Hurma yapraklarıyla ısır otu serildi. Fakat bu tavan kaplaması yağan yağmurların mescide dolmasına engel olamıyor. Hatta bir gün yağan yağmur sebebiyle mescidin zemini balçık haline geldi. Ya Resulallah, hepimiz çamur içinde kaldık. Sizin de alnınız ve burnunuz çamur içinde kalmış. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Mescidin üstünü haç kararak örsek dedik, kabul etmediniz. Bari zeminini sağlamlaştırsak. Ince kum getirip döksek. Ne dersiniz? Peygamberimiz bunun iyi bir fikir olduğunu söyledi ve zemine denildiği gibi ince kum serildi. Bundan sonra yağan yağmurlar çamur haline gelip de insanları rahatsız etmedi. Yatsı ve sabah namazları vaktinde hava karardığı için mescidin aydınlatılması da önemli bir problemdi. Önceleri hurma dalları ve yaprakları yakılıyordu. Bir gün... Temimi Dari temin ettiği iki kandili mescidine Nebevi'ye astırdı. Akşam olup da Müslümanlar mescidin aydınlık olduğunu görünce hem sevindiler hem de şaşırdılar. Ne güzel olmuş. Bunları kim getirdi acaba? Kim yaptırmış gerçekten? Peygamberimiz bunu kimin yaptırdığını sordu. Temimi Dari yaptırmış ya Resulullah. Peygamberimiz "Sen mescidi nurlandırdın. Allah da seni dünyada ve ahirette nurlandırsın." diyerek Temime teşekkür etti. Mescidin inşası bitmişti. Şimdi çözülmesi gereken bir mesele daha vardı. İnsanların namaza nasıl davet edileceği. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz.